...herhalde on yıl kadar oluyor. Zaman içindeki bu yolculuklardan birisini bitirmiş... ...stüdyodan çıkıyordum. Asistan bir mektubunuz var dedi. Şaşırdım. Çünkü o zamana kadar hiç mektup gelmemişti. Mektubu aldım. Ve yolda giderken... ...arabada açıp baktım meraktan. Hem sevindim... Hem heyecanlandım. Çünkü programla ilgili olarak bana gelen ilk mektup Karadeniz kıyısında o civardaki Aluc Alucra'nın bir köyünden geliyordu. Üstelik mektubu yazmış olan da henüz ortaokuldaki bir kız çocuğuydu. Bunu benim... Bunu beni ne kadar çok sevindirdiğini size anlatamam. Çünkü bir defa oralara kadar sesin gitmesi, görüntünün gitmesi beni heyecanlandırıyordu. Çünkü kapsama alanı çok dardı on yıl önce daha her tarafta. Sonradan bu mektuplar tevali etti. Arkasından bir mektup Karkın'dan geldi sanıyorum. Bir Diyadin'den geldi. Bekti Şebaptan geldi. Şimdi bu çok şaşırtıcı bir şey. Bu, bu saydığım ilçelerin hepsi Doğu Anadolu'daki ilçeler. Onların sözlerime önem vermeleri ve bana bazı dertlerini yazmaları veyahut benim söylediğim bir şey üzerine soru sormaları beni çok etkiliyordu. Zaten yazılı basında da böyle bir gelenek vardır. Okur'dan gelen mektup Önemlidir ve her yazar bunu bekler. Eskiden gazetelerde okurlara cevaplar köşe yazısının sonunda verilirdi. Biz de oraları okurduk merakla. Sonra kendi başıma da geldi çünkü ben de uzun süre köşe yazısı yazdım hala yazıyorum. Orada da ben cevap veririm fakat televizyondakine ne yapacaksınız? Televizyondaki ne yapabileceğimiz şuydu. Bahsedilen konular veya sorunlar eğer bahsedilmeye değiyorsa onun üzerine konuşulur. Ben de öyle yapıyordum. Sonradan iş çok karıştı. Niye karıştı? Çünkü posta devreden çıktı. Araya fax ve e-mailler girdi. Şimdi baş etmenin imkanı yok. Pek çok Geliyor ve her birisine ayrı ayrı cevap vermek zaten mümkün değil. Yalnız bazıları var ki on yıldır ısrarla vazgeçmeksizin yazıyorlar. Onların sorunu üzerinde düşündüm ve aslında söz edilmesi gerektiğine karar verdim. Bunlar kimler biliyor musunuz? Genç şairler. Genç şairler usanmadan, bıkmadan şiirlerini daktüle ediyorlar veya e-mailde yazıyorlar, gönderiyorlar ve bir takım sorular soruyorlar. Geldiği yerler çeşitli, yazanlar çeşitli insanlar, bazıları genç kız, bazıları delikanlı, hatta yaşlıcı olanları bile var. Fakat bütün soruları iki esas noktada toparlamak mümkün. Bunlardan bir tanesi şiirlerimi nasıl buluyorsunuz? Bunu geliştirmek için ne yapmalıyım? Buna benim tek tek cevap vermeme imkan yok. Hepsinden özür dilerim. Fakat ikinci soru önemli. İkinci soruda şöyle bir şey soruluyor. Toplumumuzda şiir gittikçe daha az nazara dikkate alınır hale geldi. Şiir kitapları az okunuyor, az okunuyor diye de yayıncılar bizim kitaplarımızı ilgilenmiyorlar. Hatta kapıdan çeviriyorlar. Neden? Bu hem doğru hem yanlış. Genç yazarların, genç şairlerin yazdığı kitapların ilgi görmediği gerçek. Bin tane basıp 150 tane satıyorlar ve. ...bir şiir kitabı harcanmış oluyor. Ama Türk okuru şiir okumuyor değil. Türk okuru şiir okuyor ve şiir kitapları defalarca basılan şairlerimiz var. Bu böyle olunca ortada bir yanlış var demektir. İşte o yanlışın üstünde duralım istiyorum. Çünkü neresinden bakarsanız bakın... ...biz yetişirken yani benim neslim yetişirken... Ortadaki şairler bizi çok iyi beslemişlerdi. Yani onların şiirlerinden çok yararlanmıştık. Ayrıca biz lisede ortaokuldan itibaren edebiyat tarihinde okuyorduk. Bu edebiyat tarihi içinde bize Aruz Rezni'ni de öğretmişlerdi. Ve divan edebiyatının bütün büyük şairlerinin kim olduklarını, ne yaptıklarını ve eserlerini öğrenmiştik. Bunları bilirdik. Son zamanlarda mesela Yahya Kemal Bey, Ahmet Hamdi Bey, Faruk Nafiz Bey, Necip Fazıl Bey, Nazım Hikmet ve Ahmet Muhip bizim neslimizin kendisinden öğüt aldığı neredeyse şairlerdi. Ve başarılıydılar ve toplum tarafından da sevilirlerdi. Altını çiziyorum. Hala sevilirler. Hala kitapları ilgi görmektedir. Şiirleri ezberlenmektedir. Peki sonrakiler ne oldu da? Böyle birdenbire bir kayma hasıl oldu. Bunun için iki şeye dikkat etmek lazım. Bir tanesi bizim dönemimizde biz yetişirken edebiyat öğretimi ve eğitimi ne yoldaydı? Ve biz Türk... Ulusal kültür sentezini ne manada yapmayı düşünüyorduk? Bir kere bunu size her zaman olduğu gibi belgelerle arz etmek istiyorum. Şimdi bakınız. Gazi Mustafa Kemal Paşa kültür ve eğitim konusunda şunları söylüyor. Daha 20'li yıllarda. Yeni Türkçe'ye çeviren benim. O kendi diliyle söylüyor. Şimdiye kadar izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin gerileme tarihinde en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir ulusal eğitim programından söz ederken eski devirlerin hurafelerinden ve doğal niteliklerimizle hiçbir ilişkisi olmayan yabancı fikirlerden Doğudan veya batıdan gelebilen bütün etkilerden uzak, tamamıyla ulusal karakter yapımızla orantılı bir kültürü kastetmekteyim. Çok net söylüyorum. Çünkü ulusal dehamızın bütünüyle gelişmesi ancak böyle bir kültürüyle sağlanabilir. Buraya dikkat edin. Rastgele bir ecnebi kültürü, şimdiye kadar izlenmiş olan yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçları, Tekrar ettirebilir. Kültür zemin ile orantılıdır. O zemin ulusun karakteridir. Çerçeveletip duvara asılacak bir yazı bu. Her şeyi ne olabileceğini görmüş ve söylemiş. Ama o dönemde Kemalizm'in sanat anlayışı ile ilgili çıkmış bir yazıdan da bazı parçalar okumak istiyorum çünkü çok güzel anlatıyor durumu. Kemalizm, Türk Cumhuriyeti'nin ideolojik mezhebidir. Bu mezhebin cihanı telakki tarzı Avrupa'idir, fakat temeli Türktür. Kemalizm, bir bakıma Türk milletinin tarih içinde yeni bir doğuşu, bir bakıma da Avrupa kültürünün tarihi, zaman ve mekan şartlarına göre eleştirisidir. Kemalizm yeni doğan bir memleketin taze bir mezhebi ve taze hayat telakki tarzı olduğu için Avrupa'nın hala münakaşa ederek bir türlü karara bağlayamadığı kültür problemlerini o ilk adımda kendine göre bir ayıklamaya tabi tutmuş ve hemen uygulamaya geçmiştir. Kemalist Türkiye için Avrupa medeniyetinin uyarlaması eski rejimden farklılık göstermektedir. Artık... Avrupa geleneklerinin hastalık ve aşağılık bir kopyası daha fazla yapılmayacaktır. Kemalist Türkiye'nin büyük yaratıcısı bireyciliğin bu sonuçlarını yargılamış ve devre dışı bırakmıştır. Biz buradan geliyoruz. Bu sanat anlayışından geliyoruz. Bu yetmezmiş gibi o sırada Marif Misakı Millisi ilan edilmiştir biliyorsunuz. Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilmiş ve Türkiye'deki bütün okullar tek sisteme bağlanmıştır. O sistemde bu mantık içerisinde eğitim veriyordu. O arada marif vekili olan İsmail Safa Bey'in misak-ı marifinden iki madde okuyacağım. Ulusal duygular güçlendirilmeli, değişik görüşlere... Ancak ulusal varlığa zarar vermemeleri koşuyla saygılı davranılmalı. Yeni kuşaklar çalışma ve üretici olma düşünceleriyle yetiştirilmeli. Ülkenin kalkınması çünkü ancak böyle sağlanabilir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun gerekçesinde de şu madde var. 1924 Mart tanzimattan sonra öğretimde bir ikilik oluşmuştur. Bu ikilik zararlı sonuçlar doğurdu. Bir milletin fertleri tek eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir. Bu ise duygu ve düşünce birliğine ve dayanışma amaçlarına tamamıyla aykırıdır. Bu bu devletin kuruluşunda sanat ve kültür üzerinde konmuş olan esastır. Bu esasa dayanarak şairler çalışıyorlar. Bu çalışma nasıl yapılıyor? Bizim bin senelik bir şiir geleneğimiz var. Bu bin senelik şiir geleneği Asya'nın derinliklerinden kopup günümüze kadar geliyor. Bunun içerisinde dönem dönem yenileşmeler olmuştur. Fakat ses aynı kalmıştır. Şimdi bu sesi Türk halkı benimsemiştir. Onun nazarında bu ses şiir demektir. Şimdi size... Şairlerin bunu o zaman nasıl kullandıklarını anlatmak için birkaç şiir okumak istiyorum. Bir tanesi hepimizin büyüğü, en yaşlımız o zamanlar Yahya Kemal Bey'de. Rintlerin ölümü, hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış, yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle, Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış, Eskişi razı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde, Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter, Ve serin serviler altında yatan kabrinde, Her seher bilgül açar, her gece bir bülbül öter. Bu Yahya Bundan daha genç nesilden bir başkasının şiiri bakın. Hemen göreceksiniz ki kendi kişiliğini koymuştur fakat ses aynıdır. Necip Fazıl. Bir merhamettir yanan daracık odaların isli lambalarında, isli lambalarında. Gizli bir akis kalmış gelip geçen her yüzden küflü aynalarında, küflü aynalarında. Atılan elbiseler boğazlanmış bir adam kirli masalarında, kirli masalarında. Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır izbe sofalarında, izbe sofalarında. Atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı çivi yaralarında, çivi yaralarında. Kulak verin ki zaman tahtayı kemiriyor tavan aralarında, tavan aralarında. Ağlayın. Aşinasız, sessiz can verenlere, otel odalarında, otel odalarında. Harika bir şiirdir ve burada da ses aynıdır. Şimdi başka kutuptan bir şairden bir şiir okuyacağım size. O da kendi üslubuyla yazıyor. Fakat ses, Türk şiirinin köklü, eskimiş fakat yenilenen sesidir. Şiir Hasan İzzettin Dinamo'nun. Bireyüp sabrıyla beklediğim sabah olmayan gecelerde, Gül dalları yerine demir çubuklar vardı, Münzevi, Münzevi pencerelerde. Dışarıda koskoca bir tabiat doldurdu yolları, Göğün kapılarında şarkılar okudu, Başı kaküllü tarla kuşları. Geli bulutlar geçti habersiz, Aşıklığımdan, şairliğimden bahar yağmurları bensiz yağdı, Ve kafsi kuza haçtı bensiz. Biri sabrıyla bekledim sabah olmayan gecelerde. Gül dalları yerine demir çubuklar vardı. Münzevi, Münzevi pencerelerde Ses aynı, dikkat ettiyseniz. Şimdi bir başkasından okuyacağım. Bu daha genç nesilden. Niyazi Akıncıoğlu, bu ismi birçoğunuz duymamıştır bile. Türk şiirinin... ...çok emek sarf etmiş ve çok acı çekmiş şairlerinden biridir. Bir ezan vakti başladı gurbet. Bir ezan vakti bitti memleket ve cümle esaret. İliklerine kadar mehtap vardı... ...ve kuşlar saman yoluna konmuşlar. Hey gazileri çağırırlardı. Bir garip arzuydu bu. Adımlayalım gurbeti dedik sayı yetmedi... Sayı saymakla gurbet bitmedi. Vatan küçük, gurbet büyüktür. Biz ki gani gönüllü Hamza dayız. Her taşa bir vatan yazdık da geçtik. Ö Örnekleri çoğaltabiliriz. Değişmez. Türk şiirinin bin yıllık sesi yenilene yenilene, yankılana yankılana, şairden şaire değişerek fakat özünü muhafaza ederek günümüze kadar gelmiştir. Bir ilginç şey bu noktada şudur. Bu okuduğum şairlerin içerisinde muhafazakarı da vardır, sağcısı da vardır, solcusu da vardır. Yani bunların fikirleri birbirleriyle aynı değildir. Yazdıkları şiirlerde de bu belli oluyor zaten. Hasan din ama mahpusluğundan bahsediyor. Buna mukabil Yahya Kemal Bey... Tamamen farklı bir şey anlatıyor. Yalnız ses, Türk halkının kulağının alışkın olduğu şiir sesi aynıdır. O şiir sesinin yenilenişidir, günümüze uygulanışıdır. Bu bizim neslimizin yetişmesinde o kadar etkili olmuştur ki buna kulak vermiş olanlar, bu eğitimi almış olanlar bugün de aynı sesle onu yenileştirerek ve kendine göre değiştirerek şiir yazıyorlar. Ve bu şiirler ilgi görüyor. Halk bunları okuyor. Peki görmedikleri nedir? Ha, halkın ilgi göstermediği Mustafa Kemal Paşa'nın vefatından sonra... ...in cumhuriyetinde ortaya çıkan yeni kültür anlayışıdır. Bu yeni kültür anlayışının ne olduğunu... Birçoğunuz bilmeyebilir Çünkü gençler o döneme yetişmedi. Ben neler olduğunu size... <gülüyor> o zaman İsmet Paşa'nın sanat danışmanı da olan eleştirici ve deneme yazarı Nurullah Atac'ın sözleriyle aktarmak istiyorum. Çünkü bu işin başını çekiyordu. Okullarımıza Yunanca, Latince dersleri koymadan... Uluslar arasıdır diye anlamını biçimlerinden de anlayamayacağımız yani bizler için birer tanım sayılamayacak sözcükleri almaya kalkma bilim düşünme yolun tersine gitmek ezberciliği hafızlığı yaratmaktır. 35 Arap İran uygarlığında iken o ulusların dillerinden sözcük ile birlikte kural da aldığımız gibi Batı Latin uygarlığından da yalnız sözcük değil, ister istemez kuralda alacağız. Ancak bunu yapmaya başladığımız, bunu yapmayı öğrendiğimiz gün gerçekten o uygarlığı içinde bulunacağız. Gazi diyor ki sağdan soldan, şarttan, karttan etkilere vermeyelim kendimizi. Kendimizi kendi içimizden yenileyelim. Bu adam diyor ki biz o kültürün içine girmemiz için... Yapmamız lazım gelen onlardan kelimeler almak, onların kültürünü almak diyor. Bu kadarla da kalmıyor. Bakın daha başka neler söylüyor. Bizim devrim dediğimiz hareketin amacı bu ülkeyi batı ülkelerine benzetmektir. Burada ne dediğini duydunuz. Biz onlara benzemeyeceğiz, onlar iskimiştir diyoruz. Biz görüyoruz eksiğimizi. Yunanca öğrenemedik, Latince öğrenemedik. Avrupalıların eğitiminden geçmedik. Onun için ne denli uğraşsak Avrupalılar gibi olamıyoruz, buna üzülüyoruz. Bugünkü durumun sebepleri işte burada. Gençleri kendilerine hür edebiyatı öğreterek kurtarabiliriz. Eski Yunanistan'ın, eski Roma'nın edebiyatı, Platon'un, Aristofanes'in, Örüpides'in, Horatius'u, Vergilius'u okusunlar. Yalnız birisini değil, hepsini okusunlar. Onların etkisiyle yetişen Avrupa Edebiyatları'nın eserlerini okusunlar. Şimdi bakın, bu dehşet verici bir olay. Devletin kurucusu ve etrafındakiler, o devrimciler bir esas oturtmuşlar. O esas bir kenara bırakılıyor. Birdenbire Türkiye kültür değiştirmeye karar veriyor. Bu nedir biliyor musunuz? Nasıl? Tek parti anlayışında Mustafa Kemal Paşa sosyalizan bir yönden gitmiş, İsmet Paşa faşizan bir yön hesapmışsa burada da Mustafa Kemal Paşa ulusal bir çözüm öneriyor, İsmet Paşa Yunan Latin kültürüne geçelim diyor. Ve bu o zaman uygulandı, biz o zaman lisenin son sınıflarındaydık. Bu söylenen Yunan eserleri ders olarak okutuldu, Ankara'da Latince öğretilen lise açıldı, başka yerlerde de açılacak. Şimdi bunun neticesinde bunun yüksek kültüre varmak, çağdaşlaşmak demek olmadığını da size bir yabancının daha evvelde okumuş olduğumuz bir çalışmasından küçücük bir şey bir kısım okumak istiyorum. Emperyalizmin uygulama biçimi. Emperyalist yani sömürgeci yerli halkın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 Bu arada yerlilerin daima aşağı bir varlık olduklarına ve hiçbir zaman düzelmeyeceğine inanmaktadır. Görüyor musunuz? Bunu söyleyen G.M. Albertin, bir Fransız yazarı, bir Fransız düşünürü ve sömürgeci bir devletin düşünürü. Açıkça bunun sömürgecilerin bir politikası olduğunu söylüyor ve onun söylediğini İsmet Paşa zamanında biz uyguluyoruz. Bundan ne çıkıyor ortaya? Bundan garip şiiri dediğimiz şiir çıkıyor. Garip şiiri aslında Fransız edebiyatındaki sürrealistlerin kötü bir kopyasıdır. Sürrealistlerin asıl şiirlerini okuduğumuz zaman bunu anladık. İşlerinde son derece birbirine benzeyenleri de vardı. Bu kadarla kalınmadı. Daha sonra ikinci yeni diye bir hareket ortaya çıktı. Bu defa şiir bilmeceye dönmüştü. Netrizmin yetkisindeydi. Bunların her ikisini birden düşündüğünüzde bunlarla mücadele edilmek lazım geliyordu. O mücadeleye kalkışanlar vardı fakat onları önlemek için ondan önceki neslin iki büyük şairi Necip Fazıl ve Nazım Hikmet inanılmaz belalara uğradılar. Çok çektiler ve şiir sahasından uzaklaştırıldılar. Garip şiiri resmi şiir oldu, okullarda çocuklara öğretildi. İşte şimdi yazdığı şiirleri bir türlü halkını okutamayan o çocuklar. O kültürle yetişen çocuklar. Çünkü Türk halkı bin, ses, bin yıllık sesini tanıyor ve o ses onların şiirlerinde yok. O sese sahip olmadıkça ki divanı okumaları, halk şiirini okumaları, tasavvuf şiirini mutlaka okumaları lazım... Bunları öğrenmedikçe şiirlerini halka kabul ettiremeyeceklerdir. Lafı burada bağlayıp bitirmek istiyorum. Fakat eskilerden bir şairin bir şiiriyle. Bu şiir Nazım Hikmet'in bir şiiridir. Onu okuduğum zaman ne kadar bizim, bizden ve bize anlatan bir şiir olduğunu göreceksiniz. Yanarak... Yanarak parmakları şerarelerden insan yüreklerine dokundu bu elleri. 25 senedir yani bir ruh asır. Hapishane kaleminde mukayyet kulunuzun oğlunun ömrü belki lüzumundan fazla kısa, belki lüzumundan fazla uzun. Bir tek daha içil. Ağlamaktan Ağlamaktan yine zehir oldu şarabım bu gece. Kalktı bebek tramvayı eminönünden zifiri karanlık balık pazarı meyhanenin camlarına yağmur yağıyor. Ruhum havada yaprağa döndürdürüz yar beni. Muallim Naci merhum buhayu huy buhayu huy neden ve insanlar neden dolayı şu tabakta yatanuz kumru gibi mahzun? Kıyamet günü. Kıyamet günü bir suali var Azrail'e, hapishane kaleminde yatan kulunuz. Bir tek daha içelim. Hiç adam asılırken gördünüz mü? Yarın bir tane asacağız şafakla beraber. Abdülhamit atardı tıbbiye talebelerini saray burnundan. Akıntı götürmüş çuvalları bulamadılar. Çok adam, çok adam asıldı hürriyette. Eskiden köprü başında asarlardı. Bugün Sultanahmet'te bir tek daha için İstanbul şehrinin yoktur menendi, Adem'in canlar katar abi hevası canına demiş, demiş şair Nedim Efendi. Türk şeridi mi bu?